oluşumunda nasıl büyük davranmalar, kırılmalar olur, bunların sonucunda karalar ve ortaya çıkmışsa insanlığın da dört büyük kırılma noktası söz konusudur. Bunlardan birincisi ateş yapmanın icadı. İkincisi o yüz ile 70.000 bin arasında e, cereyan etmiş bir olaydır. İkincisi M.Ö. 3.300'lerde yazının icadı Sümerler'de. Üçüncüsü logosu keşfi ilattan önce beşinci yüzyılda yüzyıla tarihlerinde biliyoruz belayet dördüncüsü de on sekizinci yüzyılın başlarında gördüğümüz İngiltere'de sanayi devrimi ortaya çıkmış Logos'un önemi ne? insanın akıl varlığı umluğunun bilincine ulaşmasını ifade ediyor logos. Ve bu çeşit bilgelik geleneğinin çok gelişmiş olduğu yaygın bir hale geldiği kimde Çin'de, İran'da e, böyle bir olayla karşılaşılmıştır. Ancak Yunan'da gördüğümüz özellikle Atina'yla birlikte e, Logos'a dayalı yani insanın akıl varlığı, olma e, hadisesine dayanarak buradan bir kurum ortaya çıkmıştır. İşte bu kurum tamamıyla akıl e, temelli. Bu kurum felsefe bilimidir. Felsefe bilimi felsefe bilimin yapı taşlarına malzemesini eflaton ya platon derleyip toparlamış olmakla birlikte temelini atmış olmakla birlikte e, yapıyı bütün yönleri ve yanlarıyla henüz ortaya çıkarmış değil. E, felsefe bilime giden en önemli kilometre taşlarından biri yüksek okulun ortaya çıkarılması, kurulmasıdır. Akademi adını verdiği yüksek okulu kurmuştu Platon ve felsefe biliminin ancak bu çerçevede yürütülebileceği şartını koymuştu. Eflatun'un önemini belirtmek yetmiyor. Olağanüstü bir yeni var. Nerede? Batı medeniyetleri camiasında. Neden? Çünkü bu medeniyeti belirleyen iki ana yolu, iki ana akışı Eflatun belirlemiştir. Bunlardan biri, dini inanç hayatının en üst e, merhalesini ifade eden mistikliğin belirleyicisidir. İkincisi biraz önce belirttiğim gibi, felsefe bilimin e, esaslarını koymaya başlamıştır. Bu mistiklik her Hristiyanlığa, Yahudiliğe, hem de Müslümanlığa kendini duyurmuştur. Tasavvuf ve Sufilik şeklinde e, İslam'da e, izini buluyoruz, Mislikli. Ben onun üzerinde durmayacağım çünkü o konu değil ama felsefe bilime geldiğimizde e, temeline aktı dediğim bu onayı yöntemini belirlemiştir. Bu yöntem, ana yöntem, baş yöntem, diyalektiktir. Diyalektiği daha önce bulmuş olmalarına rağmen bilgeler, bunu yine kurumlaştıran ve felsefe bilinin esasına yerleştiren Eflatun olmuştur. Ama binayı yüküm çıkmış değil. Neden? Çünkü e, Eflatun'un felsefe bilimi yönelik bütün ifadelerinde işlemlerinde mistikliğin dolayısıyla dinin e, etkisini buldu. Dolayısıyla mağımsız bir kurum olarak karşımıza çıkmakta zorluk çekiyor felsefe ee, En önemli mistik yönü bu kurumun gerçekliği değerlendirilmesinde gerçeklik üstü bir sahaya tevessül edilmesidir. İdea aleminden bahsediyorum. Bu son derece sağlam, son derece e, kabil bir gerekçe sağlamakla birlikte gerçeklik dünyasında elde edilecek bilgilerin sağlamlığına ilişki son derece önemli e, bir dayanak olmakla birlikte daha sonra binayı, binanın mimarı Aristoteles'e baktığımızda felsefe bilim için geçerli bir e, dayanak olarak gözükmüyor. Çok uzun süre ömrünün, öne yahut meslek hayatımızın önemli bir bölümünde e, Aristoteles'in Kocasına itirazını almayamak ve bunu psikik nedenlere çekemez diye bizde çok sık e, örneğini gördüğünüz kişisel çekemezliklere yorgu, yorgunu sanıyorum. Fakat her zaman git zaman Aristoteles'i Eflat'ın eleştirisinde haklı yönlerin ağır bastırılıyor. Neden? Çünkü temel hedefi bilgi edinme, sağlama, yanlış ile doğru bilginin ayrımını yapmak olan felsefe bilim bu çabasında kendi imkan sınırlarının dışına yardım almamaya, destek bulmamaya özen gösterdiğini görüyoruz. Özel ve bağımsız bir yakın olarak karşımıza çıkıyor ve bu anlamda felsefe-bilim eşsizdir. E, tarihte örneğiyle karşılaşmıyoruz felsefeye yaklaşan bilgelik gelenekleriyle karşılaşmakla birlikte yüz ayak felsefe olayıyla hiçbir coğrafyada en yakın düşen, en yaklaşan Çin'de ve Çin'de bile böyle bir olayla karşılaşmıyoruz. Burada tekrar ediyorum, ee, felsefe bilim, felsefe bilim yapmanın dışında hiçbir gailesi yoktur. Başka bir deyişle dışarıdan yardım almadığı gibi İsa'ya en aykırı gelen yarar ilkesini tümüyle bir kenara atmaktadır. Yaptığı işin yarar sonuçlarının olup olmadığına felsefe bilim midanedir gene dir hedef sadece bilgi elimdedir bilmektir burada <gülüyor> aristoteles bu binayı inşa ederken iki bölüm tasarlanmıştır bu bölümlerden bir tanesi dünyaya yönelik olmaktır. dünyaya açılan bir bölüm aristoteles temelde bir canlılar bilimcisidir, bir biyolog ve e, tasavvurları hep canlı üzerindedir. Canlının en önemli özelliklerinden biri e, haber alma, duyma olayı. E, felsefe bilimin duyan hisseden, haber alan yöresine fizyoloji demiştir. Bugün fizik dediğimiz, doğa bilimi dediğimiz. Doğayla e, bekalleşen kesime aristoteles fizyoloji adını Füzike füziş daha doğrusu doğa Füzik'e de doğa araştırmasıdır ve buradan hareketle doğa bilimi anlamında fizyoloji diyor. Bugünkü tabii fizyolojiden <gülüyor> avladığımız bambaşka bir şey, ahayrı bir olaydır, tıbbın bir, e, biyolojinin daha doğrusu bir kuludur. Ama öyle görmüyor Aristoteles. E, dünyanın, e, doğanın araştırılması, incelenmesi ve buradan elde edilen veriler, buradan gelen sonuçlar, felsefe bilimin beynini teşkil eden beyni durumundaki metafiziğe aktarılmaktadır. Gene bugün metafiziği tabi çok farklı bir şekilde anlıyoruz. Ee, Aristoteles'in anladığı anlamda değil. Gerçi bu terim Aristoteles'te henüz yok. Ama bu Benimin içini dolduracak bir e, anlayışı var. O anlayışla dediğim gibi doğadan dışarıdan alınan verilerin işlenmesi ve yeniden doğanın incelenmesine yarayacak mekanizmaların metafizikte oluşturulmasıdır. Bu işleyişlerin başında kavram gelmektedir. Kavramı üreten ise akıldır. Ee, akıl bir çok başka işin yanında kavram üretme işinde de bulunmaktadır. Ee, aklın işleyişini, aklın yürüyüşünü bize tayin eden en önemli ee, araştırma, inceleme, çalışma alanı mantığı kuruyor Aristoteles. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Düz ayak, mantık yani henüz yoktu ve hiçbir zamanda bu paralelde çalışan bir olayla karşılaşmadım. Başka bir yerde, başka bir e, yörede. E, mantık, Aristoteles için felsefe, bilimin bir aracıdır. Bu sebeple de e, alet anlamına gelen organ adını vermiştir. Başlı başına bir bilim, bir araştırma alanı değil, bir yardımcıdır. Kime? E, felsefe, bilime. Ve mantığın bir konu olarak tasavvur ettiği mantıktan çıkma, olarak gördüğüm matematik de aynı şekilde bir araçtır. E, Aristoteles için. matematiğin yanı sıra, kim kolu dil bilgisidir. Müramatika. E, zaten mantığı dilden hareketle oluşturmaktadır. Dil, Aristoteles'te olağanüstü bir yer tutmaktadır. İnsanın başta gelen özelliği dille olmasıdır ve akıl dilin kaptanı durumundadır. Dili yönel, yöneten, yönlendiren e, bir kılavuz görevini görmektedir. E, bu kılavuz, bu kaptan aklın işleyişini teşkil eden düşünme işlerini yönlendirmekte ve yönetmektedir. Düşünme hayatımızın her anında her noktasında bir işte hayatımızı hayatımızı yürürmektedir. Kiminle birlikte? Uygularla birlikte. Uygularla iç içe yürümektedir. Ee, felsefe bilim İlk defa düşünmeyi ve onun ürünü olan düşünceyi duygudan kesin ve keskin bir biçimde ayırmıştır. Araya zırh bir buhar örtmüştür. Bu bakımdan felsefi düşünme ve onun sonucu düşünce doğal, insani ve olay değildir gündelik hayatımızda başvuracağımız bir hadise değildir. Bir yapmacık bir, sui bir olaydır. Onunla birlikte felsefe, bilimin ortaya çıkmasından sonra bu olay e, hayatı temellendiği bütün toplumlarda hayatı etkilemeye, belirlemeye başlamıştı. Aklın Yaşanar'la hayata en önemli etkisi baş tacetti tutarlılığıyla getirmesidir. Tutarlılığın hayata tercümesini disiplin olarak verebiliriz. Felsefileşmiş medeniyet ve onun çerçevesinde yaşayan toplumlarda disiplinle karşılaşmaktayız. Disiplin bulmaktayız. Disiplinin en ziyadesiyle yaşandığı toplum ortamı askerliktir. Aristoteles çok az bilinen bir hususun burada belirtmeye, belirtmek istiyorum. Aristoteles... <gülüyor> Askerlik sanatının kurucusudur aynı zamanda. Yahu savaş sanatını diyebiliriz buna. Ee, Aristoteles'in bu olayı başlatmasından önce askerlik yoktu. Savaş da yoktu. Ee, çoğunuz genç olduğunuzdan bilmezsiniz büyük ihtimalle. Bir mahalleler vardı ve mahalle kavgaları olurdu. Ee, Aristoteles'ten önce daha doğrusu onun uygulayıcısı Büyük İskender'den önce savaşlar yerine bizim eski mahalle kavgalarımızı andıran kavgalar toplumlar devletler arasında. Ee, savaşa nereden gelmiştir Aristoteles? Asos'la ikamet ederken çocukluk arkadaşı Makedonya hükümdarı 2. Filipos'tan bir e, mektup olur. Ve oğlunun dünyaya geldiğiyle bunu yetiştirmesini ister e, Filipos. O, o ileride büyük sıfatını kazanacak olan İskender'dir. Aristoteles İskender'in yetişme çağında Yurdu Makedonya'ya Ve orada Başşehir, şehir da 15-20 kilometre mesafede Miezda adında küçük bir şehirde tarihin ilk askeri akademisini kurar. Bu akademide, bu okulda. Akademi adını tabii taşımıyor. Akanebi'ye sadece Atina'da Eflatun'un okulunun adıdır. kurulduğu ee, sertin adından mülhem. Ee, bu okulda Aristoteles Makedonya ordusunun müstakbel kurmay heyetini yetiştirdi, Sadece İskender'i değil. Ve askerlik sanatını savaş sanatını İki dayana esaslanır. Stratejiye ve taktiğe. Strateji ve taktik olayına dayanılır. Bu aynen bilimdeki teori ve pratik ilişkisine benzer. Stratejide uzun vadeli tasarlar yapılır. Savaşın tamamı tasarlandırılır. Ve bunun savaşın bölümleri ne teşkil eden kuruşmalara taksim olunur. Bunlar da taktiklerdir. Ee, İskender'in kurmay heyeti bu çerçevede yetiştirilir ve tabi baş tacı edilen aklın emrettiği istikrardır, disiplinir. Daha sonra İskender bu bilgilerle, bu yetişmeyle, bu terbiyeyle kendisinden kat ve kat üstü Tars ordusunu Tars ordusunu mağrub eder. Ve e, sadece Kers olduğunu değil, daha sonra ilk ordularını da işte Mısır'ı vesaire fetheler. E, tarihin ilk büyük imparatorluğunu kurar. Bu yalnız bir e, klasik anlamda bir imparatorluğu değil, yeni bir devlet anlayışının habercisidir. Bu devlet anlayışını da Hocası Aristoteles'ten almıştır. Aristoteles benzersiz örneği olmayan bir işi başarmıştır. Bu anlamda önemini ne kadar vurgu yapsak azdır. Kendisi de bunun bilincindeydi ve size bu bilincini ifade eden Vaktim el verdiği kadarıyla metninden bir parça okuyacağım. E, saf satacıların çürütülmesi, sofistlerin çürütülmesi başlıklı eserinden alıntı yapıyorum. İşte bu sıralıdır. Gerekçelere dayanarak derslerimizi dinleyen, yahut okuyan sizler, bir kişi başlangıç durumundaki araştırmalarımızı öteden biri arttırıla gelen yöntemlerle karşılaştırıldıkça üstün yanlarını tespit ederseniz takdirinizi eksiklerini görürseniz affınızı esirgemeyiniz. <gülüyor> ee, <gülüyor> Burada e, ilk defa tümüyle akla belalı bir şeyin bir, bir olayın cereyan ettiğini kendisi görüyor bunu bize şu şekilde anlatıyor. Amacımız konu edindiğimiz sorun hakkında en gelen geçen öncülerden kalkarak akıl yürütme istidadını keşfetmek. Zira ancak bu yoldan hem tartışma hem de deneme, sınama sanatı elde edilebilir. Soru sormanın da genellikle düzenlemenin de ile çözümlerde uygulanabilecek akıl yürütmelerde araştırılan kurulun arasındadır. Burada amaçladıklarımızı baştan sonra takvim edici bir düzlemde platformda ...götürdüğümüz açıkça ortadadır. Şu var ki... ...bu çalışmayı sürdürürken... ...hangi durumda bulunduğumuzdan da... ...azıcık söz etmeden geçmemeliyim. Bir kere... ...her yeni keşif... ...önceki bir yıl zahmetli sıkıntılı araştırmanın... ...azar azar birikmesinin sonucudur. Ne var ki... ...özgün keşiflerin yol açtıkları... ...atılımın çapı... ilkin küçüktür. Ancak bir kere boşandırılmış gelişme zamanla elden ele devredilerek zenginleşir. Nereye bakarsak bakalım en önemlisi başlamaktır diyen atasözün kanıtını görebiliriz. Ancak başlamak en önemli olduğu kadar en zor iştir de. İleride yaratacağı etkiler bakımından nice büyükse çabı yönündenle göze bile çarpmayabilecek kadar küçüktür. Şu vakitin başlangıç bir kere yürülmeye konuldu mu, sonra da geliştirilir ona yeni yeni halkaların eklenmesi daha kolay olur. İşte burada yürütmeye çalıştığımız başlangıç safhasındaki bir araştırmadır. Onu dayatabileceğimiz, geri götürebileceğimiz, kendisinden çıkarabileceğimiz öncü yol. bu işin binincikle olduğu onun e, bir kere daha bir kanıtını buluyoruz e, Aristoteles bir e, teoricinin ulaşmaktadır. Ama her ne keramet asıl sistemini oluşturduğu metafizikte emrimi reddetmektedir. Burada emrimin yaratabileceği olağüstü çalkantıları insan ruhunda meydana getirebileceği e, Kıtınallara sesli mi, öldü öldü mü? Bu benim en büyük merhametim. Benzinini Einstein'in watson mekaniğiyle karşılaştığında haykırdığı meşhur cümlesidir. Kani, umar bas ki zararsız. Böyle, sadece ve sadece bir şeyi bilinir e, kılmak filozofun bir filozof bilim adamları görebildiğide aynı zamanda onun ahlaki sonuçlarını tatmakla e, aynı Belki de daha fazla değer taşımak Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sağ